Merhaba sevgili dinleyenler. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları tarafından hazırlanan, Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsir eserinden hareketle hazırladığımız programımıza başlıyoruz. Takdim Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın 22 yıldan fazla süren peygamberliği zarfında aldığı vahiyleri ihtiva etmektedir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğinin ilk dönemlerinden beri Kur'an, Müslümanlar tarafından yalnızca ilahi kelamın yaşanan tarihe bir müdahalesi olarak değil, aynı zamanda bir ibadet ve tilavet kitabı olarak telakki edildiği için, inen ayet ve sureler Hz. Peygamber'in gözetimi altında büyük bir titizlikle kayda geçirilerek geniş kitlelere intikal ettirilmiş, ve sürekli okunmuştur. Hatta ilk Müslümanlar arasında gelen vahiyleri gücü nispetinde ezberleyenlerin yanı sıra kendisi için özel musaf yazan sahabilerin de bulunduğunu biliyoruz. Birinci halife, Hazreti Ebubekir döneminde vuku bulan Yemame Savaşı'nda Kur'an'ın nüzulüne tanık olmuş çok sayıda hafız sahabinin şehit düşmesi üzerine 633 yılında Hz. Peygamber'in vahiy katiplerinden hafız sahabi Zeyd bin Sabit'e Hz. Peygamber'in yazdırdığı Kur'an metinlerini diğer hafız sahabilerin şahitliğine de başvurarak bir musaf haline getirme görevi verilmiştir. Zeyd bin Sabit, sahabilerle istişare ederek yaptığı titiz bir çalışma sonunda muhtelif malzemelere yazılmış olan Kur'an metinlerini musaf haline getirmiştir. Kur'an metni tertip edilirken, ayetlerin iniş sıraları veya konu bütünlüğü esas alınmamış, baştan beri Hz. Peygamber tarafından öğretilen tilavet sırasına riayet edilmiştir. Fütuhat faaliyetinin sınır tanımadığı 3. Halife Hz. Osman döneminde, İslam coğrafyasının genişlemesi dolayısıyla farklı bölgelerde Kur'an ayetlerinin farklı şekillerde okunması, özellikle ilk Müslümanlarla İslam'a yeni girenler arasında ihtilaflara sebep olmuştur. Kısmen henüz sessiz harfleri birbirinden ayıran noktaların ve sesli harfleri gösteren harekelerin bulunmadığı Arap yazısının o günkü yetersizliğinden, kısmen de mahalli lehçe farklılıklarından kaynaklanan bu kıraat ihtilafı, esasen Hazreti Peygamber'in izin verdiği doğal bir durum olmasına rağmen, o günkü siyasi irade, muhtemel karışıklıkları gidermek amacıyla, kıraat farklılıklarını en aza indirecek bir çalışma yapmayı öngörmüştür. Yine Zeyt bin Sabit'in başkanlığını yaptığı bir komisyon, birkaç yıl süren çalışması sonucunda, biri hilafet merkezinde kalmak, diğerleri farklı bölgelere gönderilmek üzere, Hazreti Ebubekir döneminde toplanan Musafa istinaden muayyen sayıda resmi musaflar hazırlamıştır. Bugün elimizde bulunan musaflar işte bu musafa dayanmaktadır. Sahabe döneminden sonra geniş çaplı bir tefsir faaliyeti başlamıştır. Ancak bu döneme ait tefsirler günümüze kadar ulaşmamıştır. Günümüze ulaşan en eski tam tefsir ise, Hicri 150 yılında vefat eden Mukatil bin Süleyman'a aittir. Ali bin Ebu Talha, süfyan es Sevri, Yahya bin Selam gibi Hicri 2. yüzyılda yaşamış kişilerce tehlif edilen bu ilk dönem tefsirleri, genellikle mushaf tertibini esas alarak, Sırasıyla ayetler hakkındaki rivayetleri nakletmektedirler. Hiç şüphe yok ki, tefsir ilminin doğduğu ilk dönemlerde, bu faaliyetle hedeflenen, tevarüs olunan bilgilerin daha geniş kitlelere ve gelecek nesillere intikal ettirilmesiyle sınırlıydı. Tefsir ilminin Kur'an'ı açıklama görevini üstlenmesi ise daha sonraki bir gelişmedir. Bu çerçevede, İlk tefsir çalışmaları El-Ferra ve Ebu Ubeyde gibi dilcilere aittir. Onlar kelimelerin ve terkiplerin anlamlarını açıklamaya amaçladıkları için, hemen her ayet hakkında söyleyecek şey bulmuşlar ve açıklamalarını Musaf tertibini esas almak suretiyle sunmuşlardır. Bu yazım geleneği bugün minnetle başvurduğumuz değerli bilgiler içeren İbn Cerir et Taberi'nin Camiül Beyan an ile Ayil Kur'an'ı gibi eserlerin yazılmasına imkan vermiştir. Bu eserlerin rivayet tefsiri olarak adlandırılması bunlarda rivayetin ağırlıklı yer tutmasından kaynaklanmaktadır. Zira bu eserler naklin yanı sıra uzun dini tahlillere, İsrailiyat ve kelami fıkhi meseleler üzerine derin tartışmalara da yer vermektedirler. Aynı şekilde, dirayet tefsiri olarak nitelenen eserler de, rey ağırlıklı olmakla birlikte nakilden müstahni kalmamışlardır. Gerek rivayet tefsiri, gerekse dirayet tefsiri olarak değerlendirilen klasik tefsirlerde, Kur'an'ı baştan sona tefsir etmeyi amaçlayan ve musaf tertibine esas alan bir yöntem izlenmiştir. Klasik dönemlerde tefsir ilminin bir karakteri olarak oluşan Kur'an'ı baştan sona ve musaf tertibine göre tefsir etme geleneği, Derveze'nin sureleri nuzul sırasına göre tefsir ettiği et tefsirül hadisi gibi istisnalar dışında, modern zamanlara kadar yazılan bütün tefsirlerde hakim olmuştur. Tefsir literatürümüz bu karakteristik yapısına rağmen farklı ölçütlere başvurmak suretiyle değişik başlıklar altında tasnif edilmeye elverişlidir. Müfessirlerin uzmanlık alanına, ilmi tutumuna veya mezhebi eğilimine göre tasnifler de yapılmıştır. Bu tasniflerden başlıcalarını zikretmek, tefsir literatürümüzün muhteva zenginliğini ve çok renkliliğini göstermesi bakımından önemlidir. Fıkhi tefsir, kelami tefsir, işari tefsir, lugavi tefsir, felsefi tefsir, şii tefsir, ilmi tefsir, edebi tefsir, içtimai tefsir ve benzeri. Bilinen ilk Türkçe Kur'an meali, Samanoğulları lideri Mansur bin Nuh'un döneminde yapılmıştır. Kur'an meali özellikle Selçuklu dönemlerinde bilim ve sanat dilinin Arapça ve Farsça olması sebebiyle fazla rağbet görmemiştir. Osmanlı tefsir geleneğinde ise müstakil sure ve cüz tefsirlerinin yanı sıra Zemahşeri, Fahrettin Errazi ve Beyzavi gibi müfessirlerin tefsirlerine yapılan birçok şerhle söz konusu eserler yeniden inşa edilmeye çalışılmıştır. Bugünkü anlamda yaygın olan Türkçe tefsir ve meal geleneğinin Tanzimat döneminde başladığı söylenebilir. Bu dönemde gerçekleştirilen ve nicelik açısından sınırlı olan tefsiri meallerdeki çeviriler genellikle Farsçadan Türkçe'ye kazandırılmıştır. İkinci meşrutiyetle birlikte dini müellefat ve özellikle de Türk toplumunu Kur'an'la doğrudan muhatap kılma gayretlerinin arttığı gözlemlenmektedir. 1925 yılında Diyanet İşleri Reisliği bütçesi tartışılırken, muhtelif mebuslar tarafından, toplumsal sorunların işleneceği ve günün insanına hitap eden bir Türkçe tefsire duyulan ihtiyaç dile getirilmiş ve konu ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Nihayet, Diyanet İşleri Reisliği bütçesinden, Kur'an-ı Kerim ve Ehadis-i Şerife'nin tercüme ve tefsiri için muayyen bir meblağ tahsis edilmiş ve Kamil Miras'ın teklifiyle söz konusu tefsiri yazma görevi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'a tevdi edilmiştir. 1926'da Kur'an tefsiri yazmaya başlayan Hamdi Yazır, tefsirin telifini 1938 yılında tamamlamıştır. Eserin ilk baskısı, 1935-39 yılları arasında Diyanet İşleri Riyaseti tarafından 9 cilt halinde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 1960 ve 1971'de baskısı yenilenen Hak Dini Kur'an Dili, 1992'de bir defa, 1993'te ise iki defa sadeleştirilerek basılmıştır. O günden bugüne, halkımızın din öğrenimine üst düzeyde katkı sağlayan bu değerli çalışmanın yanı sıra, klasik ve çağdaş dönem tefsirlerinden yapılan tercümeler ve Türkçe tehlif edilen tefsirler sayesinde, ülkemiz insanı oldukça zengin bir tefsir birikimine kavuşmuş bulunmaktadır. Bu zenginliğe rağmen, kamuoyunun malumu olduğu üzere, toplumumuz muhtelif vesilelerle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir Kur'an tefsiri hazırlatması talebini dile getirmekteydi. Başkanlığımız bu talepler doğrultusunda uzun yıllardan beri benimsemiş olduğu ülkemizin ilahiyat alanındaki birikiminden azami ölçüde yararlanma politikasının bir gereği olarak Profesör Doktor Hayrettin Karaman, Profesör Doktor İbrahim Kafi Dönmez, Profesör Doktor Sadreddin Gümüş ve Profesör Doktor Mustafa Çağrıcı'dan oluşan komisyonun titiz çalışması sonucu hazırlanan ve bilahare Din İşleri Yüksek Kurulu'nun tetkikinden geçen Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir isimli eseri yayınlamaya karar vermiştir. Tefsir tarihi üzerine yapılan çalışmalar, tefsirler arasındaki yorum farklılıklarının arkasında Müfessirlerin fikri eğilimi, uzmanlık alanı ve siyasi tutumu gibi kişisel unsurların yanı sıra müfessirin yaşadığı çağın ihtiyaç ve imkanları gibi toplumsal unsurların da yattığını göstermektedir. Bu durum, Kur'an tefsiri alanındaki çok sesliliğin sebeplerini anlamamızı kolaylaştırdığı gibi tarih boyunca neden tek bir tefsirle yetinilemediğini de anlaşılır kılmaktadır. Bunun başlıca sebebi tefsir faaliyetinin özü itibariyle subjektif olan yorumdan ibaret olmasıdır. Tefsir faaliyetinin subjektif karakteri sebebiyle, bugün içinde okuyucusunu bütün diğer tefsirlerden müstahni kılacak ve Kur'an'ı anlama konusundaki sorunları giderecek bir tefsirden söz etme imkanı yoktur. Buna bağlı olarak herhangi bir tefsirin, Diyanet İşleri Başkanlığınca neşredilmiş olması, o tefsire resmi bir hüviyet kazandırmaz. Başkanlığın yaptığı yayınlar konusunda dine ve topluma karşı sorumluluğu, ilme uygunluğu esas almaktır. Elinizdeki tefsir, günümüz Müslümanlarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ve klasik tefsir birikiminden yararlanılarak hazırlanmış değerli bir çalışma olup, Uzmanlık alanlarında yetkin bilim adamlarından oluşan bir heyet tarafından kaleme alınmış olma gibi bir imtiyaz taşımaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı. Sevgili dinleyenler, Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsir çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızın bugünlük sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden devam etmek üzere selametle kalın efendim.